Bakara Suresi Necm 398 Elif Lam Mim İşte bu kitap kendisinde hiç kuşku yoktur ıssız yerlerde iman eden salatı ikame eden mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan ayakta tutan kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler, ki bunlar ailete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar, Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar, kurtulanların, Kazançlı çıkanların ta kendileridir. Necmi 399 Şüphesiz şu kafirler, Allah'ın ilahlığını, Rabbini bilerek reddetmiş şu kimseler, onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir, onlar inanmazlar. Allah, onların kalpleri ve kulakları üzerine mühür vurmuştur. Onların gözlerinin üzerinde perdeler vardır ve büyük azap onlar içindir. İnsanlardan bir kısmı da inanan kişiler olmamalarına rağmen Allah'a ve ahiret gününe inandık derler. Allah'ı ve inanmış kimseleri aldatmaya çalışırlar. Halbuki onlar sadece kendilerini aldatırlar da bilincine ermezler. Onların kalplerinde hastalık vardır. Onların zihniyetleri bozuktur da Allah onlara hastalığı, sapkınlığı arttırdı. Yalan söylemekte olduklarından dolayı da onlar için acı bir azap vardır. Onlara yeryüzünde kargaşa çıkarmayın denildiğinde de biz ancak düzelten kişileriz derler. Dikkatli olun, şüphesiz onlar kargaşa karışıklık çıkaranların ta kendileridir fakat bilincine ermiyorlar. Ve onlara insanların inandığı gibi inanın denilince biz o aklı ermezlerin inandığı gibi mi inanacağız derler. Dikkatli olun, şüphesiz onlar aklı ermezlerin tak kendileridir Velakin bilmiyorlar. Onlar inanmış kimselere rastladıkları zaman da inandık dediler. Kötü niyetli elebaşlarıyla baş başa kaldıklarındaysa şüphesiz biz sizinle beraberiz, biz sadece alay edenleriz dediler. Allah onlarla alay eder ve tuğyanları içinde serserice dolaşmalarına süre tanır, izin verir. İşte onlar doğru yol karşılığında sapıklığı satın alan kimselerdir de onların ticaretleri kâr etmedi ve onlar kılavuzlandıkları doğru yolu bulan kimseler olmadılar. Onların durumu bir ateş yakmak isteyen kimsenin durumu gibidir. Ateş, ateş yakan kimsenin kenarını aydınlatınca Allah onların nurlarını giderdi ve onları karanlıklar içinde görmez olarak bıraktı. Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Artık onlar dönmezler. Yahut onların durumu içinde karanlıklar, gök gürültüsü ve şimşek olan gökten boşanan bir yağmur gibidir. Onlar ölüm korkusuyla yıldırımlardan parmaklarını kulaklarına tıkıyorlar. Oysa Allah, kafirleri, kendisinin ilahlığını, Rab'liğini bilerek reddedenleri çevre kuşatandır. O şimşek neredeyse gözlerini kaplı verecek. Şimşek önlerini aydınlattı mı, aydınlığın içinde yürürler. Karanlık üzerlerine çöktü mü de dikilip kalırlar. Allah dilemiş olsaydı, işitmelerini de, görmelerini de giderirdi. Şüphesiz Allah, her şeye en çok güç yetirendir. Necm 400 Ey insanlar! Allah'ın koruması altına giresiniz diye sizi ve sizden öncekileri oluşturan, yeryüzünü sizin için bir döşek, göğü de bir bina yapan, gökten su indirip de onunla sizin için rızık olarak ürünlerden çıkaran Rabbinize kulluk edin. Artık siz de bile bile Allah'a ortaklar koşmayın. Ve eğer kulumuza indirdiğimizden kuşku içindeyseniz, Haydi onun mislinden bir suret siz getirin. Allah'ın aslarından tüm tanıklarınızı da çağırın, eğer doğru kimseler iseniz. Sonra eğer bunu yapmadıysanız ki asla yapamayacaksınız, öyleyse kafirler, Allah'ın ilahlığını, Rab'liğini bilerek reddeden kimseler için hazırlanmış, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten korunun. Necm 401 İnanmış ve düzeltmeye yönelik işler yapan kimselere de şüphesiz kendileri için altlarından ırmaklar akan cennetlerin olduğunu müjdele. Onlar oradaki herhangi bir meyveden her rızıklandırılışlarında bu bizim daha önce rızıklandığımız şeydir derler. Ve onlara onun benzeşenleri verildi. Orada çok temiz eşler de yalnızca onlarındır. Ve onlar... Orada sürekli kalanlardır. Necm 402 Şüphesiz Allah bir sivrisineği, hatta daha daha küçük olan bir şeyi örnek vermekten çekinmez. İşte iman eden kimseler bilirler ki, şüphesiz o haktır, Rablerindendir. Kafirler, Allah'ın ilahlığını Rabbini bilerek reddetmiş olan o kimseler de artık Allah böyle bir örnekle ne demek istedi derler. Allah, verdiği örneklerle birçoklarını şaşırtır, onunla birçoklarını kılavuzlar. Allah, onunla sadece söz verip antlaştıktan sonra Allah'a verdikleri sözü bozan, Allah'ın birleştirmesini emrettiği şeyi, iman, amel ayrılmazlığını bozan ve yeryüzünde bozgunculuk yapan hak yoldan çıkmış kimseleri şaşırtır. İşte bunlar zarara uğrayanların ta kendileridir. Siz nasıl küfredersiniz? Allah'ın ilahlığını, Rabbini nasıl bilerek reddedersiniz? Oysa siz ölüler idiniz de sizlere o hayat verdi. Sonra o sizleri öldürecek, sonra canlandıracaktır. Sonra da kendisine döndürüleceksiniz. O yeryüzünde ne varsa... Hepsini sizin için oluşturandır. Sonra da O, semaya egemenlik kurdu. Onları yedi gök olarak düzenledi. O, her şeyi en iyi bilendir. Necm 403 Ve bir zaman Rabbin doğadaki güçlere, şüphesiz ben yeryüzünde bir halife getiren zatım demişti. Doğadaki güçler, orada bozgunculuk yapan, kan döken birisini mi yapacaksın?' Oysa biz senin övgünle birlikte tüm noksanlıklardan arındırıyoruz ve senin tertemiz, her türlü kötülük ve eksiklikten uzak olduğunu aykırıyoruz demişlerdi. Senin Rabbin, ben sizin bilmediğiniz şeyleri çok iyi bilirim demişti. Ve senin Rabbin, Adem'e o isimlerin tümünü öğretti. Sonra hepsini doğadaki güçlere sundu ve ''Hadi haber verin bana şunların isimlerini, eğer doğru kimseler iseniz.'' dedi. Doğadaki güçler dediler ki, ''Sen her türlü noksanlıktan arınıksın. Senin bize öğretmiş olduğunun dışında bizim için bilgi diye bir şey yoktur. Şüphesiz sen en iyi bilenin, en iyi yasa koyanın ta kendisisin.'' Senin Rabbin dedi ki, ''Ey Adem, haber ver onlara onların adlarını.'' Sonra da Adem onlara, onların adlarına haber verince, ''Senin Rabbin dememiş miydim ben size? Şüphesiz ben, göklerin ve yerin görülmeyenini, duyulmayanlı, sezilmeyenli geçmişi, geleceği bilirim. Ve ben, sizin açığa vurduklarınızı ve sakladıklarınızı bilirim.'' dedi. Ve hani biz doğadaki güçlere, ''Adem'e boyun eğip teslimiyet gösterin.'' demiştik de, ''İblis, yani düşünce yetisi dışında doğadaki güçler hemen boyun eğip teslimiyet göstermişti. İblis yan çizdi, büyüklendi. Ve o her şeyi bilerek reddedenlerdendi. Ve biz, ey Adem, sen de eşin cennette iskan ediniz, burayı yurt tutunuz, ikiniz de ondan dilediğiniz yerde bol bol nasiplenin ve şu girift şeye yaklaşmayın, mal, altın, gümüş tutkunu olmayın. Yoksa kendi benliğini haksızlık edenlerden olursunuz dedik. Bunun üzerine şeytan, iblis yani düşünce yetisi onları oradan kaydırdı. İçinde bulundukları ortamdan çıkardı ve biz birbirinize düşman olarak yine orada belirli bir vakte kadar sizin için bir karar yeri ve bir yararlanma vardır dedik. Sonra da Adem, Rabbinden bir takım kelimeler aldı, kendine vahyedildi. Biz dedik ki, hepiniz oradan inin. Artık size benim tarafımdan bir kılavuz geldiğinde, kim kılavuzuma uyarsa, onlar için hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. Ve küfretmiş, Allah'ın ilahlığını, Rabbini bilerek reddetmiş ve ayetlerimizi yalanlamış kimseler, işte onlar ateşin asabıdır. Onlar orada temelli kalıcıdırlar. Sonra da Allah, onun tövbesini kabul etti. Kesinlikle o, tövbeleri çokça kabul eden, çok tövbe fırsatı verenin, çok merhametli olanın ta kendisidir. Necm 404 Ey İsrail oğulları Size nimet olarak verdiğim nimetimi hatırlayın. Benim ahdime, bana verdiğiniz söze vefa gösterin ki, ben de sizin ahdinize vefa göstereyim. Ve sadece benden korkun, sadece bana ibadet edin. Sizinle beraber olan Tevrat'ı doğrulayıcı olarak indirdiğim Kur'an'a iman edin. Onun hak kitap olduğunu bilerek reddedenlerin ilki siz olmayın. Benim ayetlerimi çok az bir bedelle satmayın ve sadece benim korumam altına giriniz. Ve siz bile bile hakkı batıla karıştırmayınız, hakkı gizlemeyiniz. Salah etti ikame ediniz. Yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumları oluşturunuz. Ayakta tutunuz. Zekatı, vergiyi veriniz. Allah'ı birleyenlerle birlikte siz de Allah'ı birleyiniz. Siz insanlara birri yani iyi adam olmayı buyuracaksınız da kendinizi umursamayacak mısınız? Oysaki kitabı okuyup duruyorsunuz. Hala akletmeyecek misiniz? Bir de sabretmekle, salatla yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatmayla yardım isteyin. Şüphesiz salat ve sabırla yardım isteme, saygılı olanlardan gerçekten Rablerine kavuşacaklarına ve gerçekten kendilerinin ona dönücü olduklarına inanan kimselerden başkasına çok ağır gelir. Ey İsrailoğulları! Size verdiği nimeti ve şüphesiz benim sizi alemlere fazlalıklı kıldığımı hatırlayın. Ve hiçbir kimsenin başka bir kimseye herhangi bir şey için karşılık ödemediği, hiçbir kimseden yardımın adam kayırmanın kabul edilmediği, kimseden fidyenin kurtulmalığın alınmadığı ve hiçbir kimsenin yardım olunmadığı güne karşı Allah'ın koruması altına girin. Ve hani biz bir zaman sizi, sizi azabın en kötüsüne çarptıran, oğullarınızı boğazlayan, eğitimsiz, öğretimsiz bırakıp niteliksiz bir kitle oluşturarak güçsüzleştiren, kadınlarınızı sağ bırakan firavunun yakınlarından kurtarmıştık. Ve bunda size Rabbiniz tarafından büyük bir bela vardı. Hani bir zamanlarda biz bol suyu, nehiri sizin için yarıp da sizi kurtarmış siz bakıp dururken firavunun yakınlarını da suda boğmuştuk. Ve hani biz Musa'ya kırk geceyi vaat etmiş, sonra da siz kendi benliğinizi haksızlık ederek onun arkasından altını ilah edinmiştiniz. Sonra biz sahip olduğunuz nimetlerin karşılığını ödersiniz diye bundan sonra sizi affetmiştik. Ve hani biz kılavuzlandığınız doğru yolu bulursunuz diye Musa'ya o kitabı ve Furkan'ı vermiştik. Hani bir zamanlar Musa toplumuna, Ey toplumum! Şüphesiz siz altına tapmakla kendi kendinize haksızlık ettiniz. Gelin hemen yaratıcınıza tövbe edin de benliklerinizi değiştirin. Böylesi, yaratıcınız nezdinde sizin için hayırlıdır demişti. Sonra da yaratıcınız tövbenizi kabul etti. Şüphesiz yaratıcınız, Töbeleri çokça kabul eden, çok tövbe fırsatı verenin engin merhamet sahibinin ta kendisidir. Hani bir zamanlar da siz, ey Musa, biz Allah'ı açıkça görmedikçe sana asla inanmayacağız demiştiniz de, bunun üzerine siz bakıp dururken sizi yıldırım çarpı vermişti. Sonra biz, kendinize verilen nimetlerin karşılığını ödersiniz diye. Sizi ölümünüzün ardından dirilttik, zilletten kurtarıp onurlu duruma getirdik. Ve üstünüze o bulutu gölge yaptık ve üzerinize kudret helvası ve bıldırcın bal indirdik. Ve size verdiğimiz rızıkların hoş olanlarından yiyin. Onlar bize karşı haksızlık etmediler. Lakin onlar şirk koşmak suretiyle kendi benliklerine haksızlık ediyorlardı. Ve hani bir zamanlar biz şu kente girin de onun nimetlerinden dilediğiniz şekilde bol bol yiyin. O kapıdan da boyun eğip teslimiyet göstererek onlara teba yani uyruk olarak taşkınlık, yanlış, kendi zararlarına iş yapmadan girin ve kıtta yani bizi bağışta değil ki size hatalarınızı bağışlayıverelim. İyilik güzellik yapanlara nimetlerimizi daha da arttıracağız demişidik. Bunun üzerine o şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapan kimseler, sözü kendilerine söylenildiğinden başka bir şekle değiştirdiler. Biz de yapmış oldukları hak yoldan çıkış karşılığında o şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapan kimselerin üstüne gökten bir azap indirdik. Ve hani bir zamanlar Musa toplumu için su istemişti de biz birikimini taş kalpli toplumuna uygula demiştik. Bunun üzerine o taşkalpli toplumdan 12 toplum belde halkı ayrışmıştı. Oluşan her beldenin halkı kendi su alacağı yeri kesinlikle öğrendi, işaretledi. Allah'ın rızkından yiyin, için ve bozgunculuk yaparak yeryüzünde taşkınlık yapmayın. Ve hani bir zamanlar siz ey Musa, biz tek yemeğe asla dayanamayız. Artık bizim için Rabbine dua et de bize yerin yetiştirdiği şeylerden, sebzesinden, acurundan, sarımsağından, mercimeğinden ve soğanından çıkarsın demiştiniz. Musa da size, o üstün olanı daha aşağı olanla değiştirmek mi istiyorsunuz? Bir kasabaya, Mısır'a inin. O vakit istediğiniz şeyler sizin olacaktır demişti. Ve üzerlerine aşağılık ve meskenet namgalandı ve sonunda Allah'tan bir gazaba uğradılar. İşte bu, küfretmiş, Allah'ın ayetlerini bilerek reddetmiş olmaları ve peygamberleri haksız yere öldürmüş olmaları nedeniyledir. İşte bu, isyan etmeleri ve aşırı gitmeleri nedeniyledir. Necm 405 Hani bir zamanlar biz sizden Allah'ın koruması altına girmeniz için verdiğimiz şeyi kuvvetle tutun, ...ve içindekileri hatırınızdan çıkarmayın diye sağlam bir söz almıştık. Ve sizin üstünüzü seçkininiz Musa'yı Tuğra daha yükseltmiştik, çıkarmıştık. Bir de siz bundan sonra yüz çevirdiniz. İşte eğer üzerinizde Allah'ın armağanı ve rahmeti olmasaydı... ...kesinlikle siz zarara uğrayanlardan olmuştunuz. Ve siz içinizden sebde yani düşünme gününde sınırları aşan kimseleri de elbette bilirsiniz. İşte bundan dolayı onlara setil maymunlar olun dedik. Sonra da aşağılık maymunluğu çağdaşlarına ve sonrakilere müthiş bir ders ve Allah'ın koruması altına girmiş kişiler için bir nasihat, öğüt yaptık. Ve hani Musa toplumuna şüphesiz ki Allah size bir sığır boğazlamanızı emrediyor demişti. Onlar, sen bizi alaya mı alıyorsun dediler. Musa, ben cahillerden biri olmaktan Allah'a sığınırım dedi. Onlar, bizim için Rabbine dua et, o sığır her neyse onu bizim için açığa koysun dediler. Musa, Rabbim diyor ki, şüphesiz o sığır pek yaşlı değil, pek körpe de değil, İkisi arası. En iyi yardım, hizmet, verim çağındadır. Haydi emrolunduğunuz şeyi yapınız dedi. Onlar, bizim için Rabbine dua et. Onun rengi neyse, onu bizim için açığa koysun dediler. Musa, şüphesiz Rabbim diyor ki, şüphesiz o sığır, rengi bakanlara neşe saçan sapsarı bir inektir dedi. Onlar, bizim için Rabbine dua et. O nedir? Bizim için açığa koysun. Şüphesiz ki o sığır, bize müteşabih geldi ve biz şüphesiz Allah dilerse kesinlikle kılavuzlandığımız doğru yolu bulmuşlarız dediler. Musa şüphesiz Rabbim diyor ki o sığır zelil olmayan yani çifte koşulmayan, arazi sürmeyen, ekin sulamayan, salma gezen ve hiç alacısı olmayan bir sığırdır. Onlar işte tam şimdi gerçeği getirdin dediler. Sonunda onu boğazladılar ama neredeyse yapmayacaklardı. Ve hani siz bir kişiyi öldürmüştünüz de onun hakkında birbirinizle atışmıştınız. Halbuki Allah saklamış olduğunuzu çıkarandır. Sonra biz öldürülen kişiden gelecek sıkıntı sebebiyle Musa'yı yola çıkarın dedik. Allah ölüleri işte böyle diriltir. Bitmiş tükenmişlere yol gösterir. ...ve akıllı davranasınız diye size alametlerini, göstergelerini gösterir. Sonra da kalpleriniz katılaştı, işte onlar taş gibidir, hatta daha katıdır. Ve şüphesiz taşlardan öyleleri vardır ki, onlardan ırmaklar fışkırır. Öyleleri vardır ki, yarılır da ondan su çıkar. Öyleleri vardır ki, Allah'ın saygıyla, sevgiyle, bilgiyle ürpertisinden düşerler. Allah yaptıklarınızdan habersiz, duyarsız değildir. Necm 406 Peki siz onların size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Oysa ki onlardan bir zümre Allah'ın kelamına kulak verirler. Sonra onu iyice anladıktan sonra bile bile onu değiştirip bozarlar. Ya onlar iman etmiş kimselere rastladıklarında inandık derler. Birbirleriyle baş başa kaldıkları zaman da Allah'ın sizin aleyhinizde hüküm verdiği şeyleri Rabbinizin nezdinde aleyhinize delil olarak kullansınlar diye mi onlara söylüyorsunuz? Hala akıllanmayacak mısınız dediler. Onlar şüphesiz Allah'ın kendilerinin sır olarak sakladıkları şeyleri ve açığa vurdukları şeyleri bildiğini bilmiyorlar mı? Bunlardan bir kısmı da kuruntu dışında kitabı bilmeyen, okuma-yazma bilmeyen analarından doğdukları gibi kalmış kimselerdir. Bunlar sadece zannediyorlar. Necm 407 Şüphesiz şu iman etmiş kişiler, Yahudileşmiş kişiler, Nasraniler ve Sabi'ler, doğal dindarlar, her kim Allah'a ve ahiret gününe iman eder ve salihi işlerse artık Rableri katında bunlar için ecirleri vardır. Bunlara bir korku yoktur. Bunlar mahzun da olmayacaklar. Necm 408 Artık yazıklar olsun o kimselere ki kendi elleriyle kitap yazarlar da sonra biraz paraya satmak için bu Allah katındandır derler. Artık o elleriyle yazdıkları yüzünden onlara yazıklar olsun. O kazandıkları şeyler yüzünden kendilerine yazıklar olsun. Ve onlar dediler ki, sayılı birkaç gün dışında ateş bize asla dokunmayacaktır. De ki, Allah'tan garanti içeren bir söz mü aldınız? Allah verdiği söze asla ters düşmez. Yoksa siz Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? Evet, kim bir kötülük kazandıysa ve hatası kendisini kuşattıysa, işte bunlar ateş asabıdır. Onlar orada sürekli kalıcıdırlar. İman etmiş ve düzeltmeye yönelik işler yapmış kimseler de, işte onlar cennet asabıdır. Onlar orada sürekli kalıcıdırlar. Necm 409 ve hani biz İsrailoğullarının kesin sözünü almıştık. Allah'tan başkasına kulluk etmeyeceksiniz. Anaya, babaya, yakınlığı olanlara, yetimlere, miskinlere de iyilik yapacaksınız. İnsanlara güzelliği söyleyiniz, salatı ikame ediniz. Yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumları oluşturunuz. Ayakta tutunuz ve zekatı, vergiyi veriniz sonra çok azınız müstesna olmak üzere yüz çevirdiniz ve siz yüz çeviren kimselersiniz. Ve hani biz sizin kesin sözünüzü almıştık, kanlarınızı dökmeyeceksiniz, kendilerinizi yurtlarınızdan çıkarmayacaksınız. Sonra siz tanıklık ederek ikrar verdiniz, sonra siz işte o kimselersiniz kendi kendinizi öldürüyorsunuz ve sizden bir grubu yurtlarından çıkarıyorsunuz. Onların aleyhinde günah ve düşmanlıkla yardımlaşıyorsunuz. Eğer onlar size esir olarak gelirlerse de onlar için fidye, kurtulmalı kalmaya çalışırsınız. Halbuki o, onların çıkarılmaları size haramlaştırılmıştır. Peki siz kitabın bir bölümüne inanıp da, bir bölümüne inanmıyor musunuz? Şu halde içinizden böyle yapanların alacağı karşılık dünya hayatında bir rüsvalıktan başka nedir? Kıyamet gününü de azabın en şiddetlisine uğratılırlar. Allah yaptıklarınızdan bilgisiz, duyarsız değildir. İşte onlar ahiret karşılığında basit dünya yaşamını satın almış kimselerdir. Artık bunlardan azap hafifletilmez. Onlar yardım da olunmazlar. Ve andolsun ki Musa'ya kitabı verdik. Ve ondan sonra birbiri ardı sıra elçiler gönderdik. Meryem oğlu İsa'ya da açık açık deliller verdik ve kendisini Allah'ın vahyiyle güçlendirdik. Peki siz ''Bir elçinin size nefislerinizin hoşlanmadığı bir şey getirdiği her seferinde büyüklük tasladınız mı? Sonra da bir kısmını yalanladınız, bir kısmını da öldürüyorsunuz.'' Necm 410 ''Ve onlar, bizim kalplerimiz kılıflıdır, hiçbir şey işlemez.'' dediler. Aksine, Allah gerçeği bilerek reddetmelerinden dolayı onları dışlamış, rahmetinden mahrum bırakmıştır. Bundan dolayı pek azı iman eder. Onlara Allah katından kendileriyle birlikte olanı doğrulayan bir kitap, Kur'an gelince de ki bunlar daha önceleri kafirlere, Allah'ın ilahlığını, Rabbini bilerek reddeden kimselere karşı zafer kazanmak istemişlerdi de o tanıdıkları kendilerine gelmişti. Onu kendileri örttüler. Artık Allah'ın dışlaması, rahmetinden mahrum bırakması Allah'ın ilahlığını ve Rabbini örtenler üzerinedir. Onların kendilerini karşılığında sattıkları şey, Allah'ın kullarından dilediğine kendi armağanlarından indirmesini kıskanarak Allah'ın indirdiği şeyleri Kur'an'ı bilerek reddetmeleri ne çirkindir. İşte bu yüzden Gazap üstüne gazaba uğradılar. Küçültücü azap da yalnızca gerçekleri bilerek reddedenler içindir. Ve onlara Allah'ın indirdiğine iman edin denildiği zaman onlar biz kendimize indirilene iman ederiz dediler. Ve onlar Allah'ın indirdiği, kendilerinin beraberindeki olan şeyi doğrulayan bir hak olmasına rağmen kendilerine indirilenlerden ötesini bilerek reddedip atıyorlar. De ki, Peki eğer müminler idiyseniz, niçin daha önce Allah'ın peygamberlerini öldürüyorsunuz Necm 411 Ve andolsun ki Musa size açık seçik kanıtlarla gelmişti Sonra siz kendi benliğinizi haksızlık eden kimseler olarak arkasından altını ilahlaştırdınız Ve hani biz sizden size verdiğimiz kitabı kuvvetlice alın ve dinleyin diye sağlam söz almış ve sizin üstününüzü, seçkininiz Musa'yı Tuğra yükseltmiştik, çıkarmıştık. Demişlerdi ki, dinledik ve isyan ettik, iyice sarıldık ve gerçeği bilerek reddetmeleri yüzünden altının ilahlığı kalplerine içirilmişti. De ki, eğer inananlar iseniz, İnancınızın size emrettiği şey ne çirkindir. De ki Allah yanında son yurt başkalarının değil de yalnızca sizin için ise eğer doğrulardan iseniz haydi hemen ölümü temenni ediniz. Halbuki elleri işledikleri yüzünden ölümü sonsuz olarak temenni etmezler. Allah ise kendi benliklerine haksızlık eden o kimseleri çok iyi bilendir. Ve sen kesinlikle onları, insanların yaşamaya en hırslısı, Allah'ın ortağı olduğunu kabul etmiş olan kimselerden de daha hırslı bulacaksın. Onların her biri bin sene ömürlendirilmeyi arzular. Oysa ömürlenmek, çok uzun yaşamak kendisini azaptan uzaklaştırıcı değildir. Allah, onların yapmakta oldukları şeyleri çok iyi görücüdür. De ki, kim Cibril'e, yani Kur'an'a düşmansa, öfkesinden, kıskançlığından çatlasın, gebersin. Şüphesiz Allah Cibril'i, yani Kur'an'ı, kendisinin bilgisi gereği, iki eli arasındakileri, içindekileri doğrulayıcı, inananlar için bir yol gösterme ve müjde olarak senin kalbine indirmiştir. Ki onlar, işte bundan dolayı düşman kesilmişlerdir. Kim ki Allah'a meleklerine, elçilerine, cibriyle yani Kur'an'a, Mika'le yani elçi Muhammed'e düşman ise üzüntüsünden, kahrından öltsün. Şüphesiz işte bu yüzden Allah da kafirlere kendisinin ilahlığını, rabliğini bilerek reddedenlere düşmandır. Necm 412. Ve andolsun ki biz sana açık açık ayetler indirdik. Bunları da hak yoldan çıkanlardan başkası bilerek reddedip görmezlikten gelmez. Hak yoldan çıkanlar ne zaman bir ahit üzerine antlaşma yapsalar onlardan bir grup onu atı vermedi mi? Aslında onların çoğu iman etmiyorlar. Ve ne zaman Allah tarafından onlara yanlarındaki kitabı tasdik edici bir elçi geldi daha önce kendilerine kitap verilen kimselerden bir grup sanki bilmezlermiş gibi Allah'ın kitabını sırtlarının arkasına attılar. Ve kendilerine kitap verilenler Süleyman mülküne dair şeytanların okuyup durdukları şeylere uydular. Halbuki küfretmemişti. Süleyman Allah'ın ilahlığını, Rabbini bilerek reddetmemişti. Ama o şeytanlar küfretmişti, bilerek reddetmişlerdi. İnsanlara sihri ve Babil'de iki peygambere, iki krala, Harut ve Marut'a indirileni öğretiyorlardı. Halbuki Harut ve Marut, Biz saflaşmanız için bir ateşten malzemeyiz, sakın küfretme, gerçeği bilerek reddetme demedikçe hiç kimseye hiçbir şey öğretmezlerdi. Sonra herkes o ikisinden erkekle eşinin arasına açan şeyleri öğreniyorlardı. Ne var ki onlar, onunla Allah'ın bilgisi olmadan hiç kimseye zarar veremezler. Herkes kendilerine zarar vereni, yarar vermeyeni öğreniyorlardı. Andolsun ki onu satın alanın ahirette hiçbir nasibi olmayacağını da kesinlikle biliyorlardı. Ve o, benliklerini karşılığında sattıkları o şey ne çirkin bir şeydi. Keşke biliyor olsalardı. Ve onlar eğer inansalardı ve Allah'ın koruması altına girselerdi, kesinlikle Allah'tan bir ödül daha iyi olacaktı. Keşke biliyor olsalardı. Necm 413 Ey iman etmiş kimseler! Raina yani sen bizim çobanımızsın, sen bizi güt, biz seni güdelim demeyin. Unzurna, yani bizi gözet ve kulak verin. Çok acıklı azapta yalnız kafirler Allah'ın ilahlığını, Rabbini bilerek reddeden kimseler içindir. Kitap ehlinden, küfreden, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden şu kimseler ve ortak koşanlar Rabbinizden size bir hayır indirilmesini istemezler. Allah ise rahmetini dilediği kimseye mahsus kılar ve Allah çok büyük armağan sahibidir. Necm 414 Biz bir ayetten, alametten, göstergeden her neyi kaldırır veya söylettirmezsek, ondan daha iyisini yahut benzerini getiririz. Sen Allah'ın şüphesiz her şeye en iyi güç yetiren olduğunu bilmedin mi? Göklerin ve yerin egemenliğinin şüphesiz yalnız Allah'a ait olduğunu ve sizin için Allah'ın aslarından bir yakın ve bir yardımcı olmadığını bilmedin mi? Necim 415 Yoksa siz elçimizi bundan önce Musa'nın sorgulandığı gibi sorguya çekmek mi istiyorsunuz? Ve her kim imanı küfürle değiştirirse artık o düz yolun ortasını kaybetmiş olur. Kitap ehlinden birçoğu Gerçek kendileri için ortaya konduğu halde, benliklerindeki kıskançlıktan dolayı sizi imanınızdan sonra kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden kimseler olmaya çevirmek isterler. Buna rağmen siz Allah'ın emri gelinceye kadar af ile, hoşgörüyle davranın. Şüphesiz Allah her şeye en iyi güç yetirendir. Ve siz salatı ikame edin. Yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumları oluşturun, ayakta tutun ve zekatı vergiyi verin. Kendiniz için önceden her ne iyilik yaparsanız Allah katında onu bulursunuz. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı en iyi görendir.